Musaftaki sıraya göre 108. iniş sırasına göre 15. Suredir. Adiyat suresinden sonra Tekasür suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayetler de vardır. Sure adını ilk ayetinde geçen Kevser kelimesinden almıştır. Ayrıca inna e'atayna ve nahır adlarıyla da anılır. Surede Hazreti Peygamber'e dünya ve ahirette verilen nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah'a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Tefsiri Kevser kelimesi çokluk manasına gelen kesret kökünden türemiş olup, çok değerli ve çok önemli şeyleri ifade eder. Tefsirlerde Kevser, çok hayır, Kur'an-ı Kerim, Kur'an'la ilgili ilimler ve mü'mine dini hayatında tanınan kolaylıklar, peygamberlik, makamı Mahmut mahmud, cennetteki bir nehir veya havuz, Hz. Peygamber'in nesli, ashabının ve ümmetinin çokluğu, duasının kabul olması, şanının yüceliği, başkasını kendine tercih etme, kalbin nuru, şefaat, mucizeler, kelime-i tevhid, din konusundaki bilgi, beş vakit namaz, İslam dini gibi çeşitli anlamlarda yorumlanmıştır. Ancak biz, Bunlar içinde Şevkani'nin de uygun bulduğu çok hayır anlamına uygun düşen bitip tükenmez iyilik şeklindeki kapsamlı anlamı tercih ettik. Razi buradaki kevser kelimesiyle Duha suresinden buraya kadar doğrudan veya dolaylı ifadelerle Cenab-ı Hak'ın Resul'üne lütfettiği her biri dünyalara değer nimetlerin, şan ve şeref sebeplerinin kastedildiğini belirterek, dolaylı bir ifadeyle ona, sen de bu lütufkar Rabbine ibadet etmek ve kullarını kendileri için en iyi olan yola çağırmakla meşgul ol, buyrulduğunu söyler. Aynı müfessire göre Kevser kelimesi, Allah'ın Resul-i Ekrem'i, düşmanlarına karşı koruyup kendisine zaferler nasip edeceği, dünya ve ahirette bol nimetler bağışlayacağı yönünde müjdeler de içermektedir. Erkek çocuğu yaşamadığı için kendisine, sonu yok, nesli kesik diyen müşriklerin sözlerinden dolayı üzülmüş olan Hazreti Peygamber'e, Kevser yani bitip tükenmez nimetler verildiği müjdelenerek, üzüntüsü giderilmiş, müşriklerin bu konudaki dedikoduları reddedilmiş ve Hz. Peygamber'in şanının yüceliği gösterilmiştir. İkinci ayette kendisine pek çok hayır lütfedilmiş olan Hz. Peygamber'in bu nimetlerin şükrünü eda etmek üzere sadece Allah'a yönelerek namaz kılması ve O'nun rızası için değerli mallarından kurban kesmesi emredilmiş, bu suretle putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silip tevhid inancını yerleştirmesi ve kesilen kurbanlar sayesinde sosyal yardımın sağlanması amaçlanmıştır. Bilindiği gibi namaz azdan çoğa göre artırılarak Mekke döneminde yaygın kanaate göre hicretten 3 yıl kadar önce gerçekleşen miraç olayı sırasında farz kılınmış, kurban ibadeti ise Hz. Peygamber tarafından hicretten 2 yıl sonra uygulanmaya başlanmıştır. Bu ayette geçen namazın 5 vakit namaz mı, bayram namazı mı olduğu konusunda farklı tespit ve değerlendirmeler vardır. Ayetteki kurbanın da vacip veya sünnet kurban mı yoksa, nafile de dahil mutlak kurban mı olduğu tartışmalıdır. Bize göre ayette vurgulanan husus belli bir namaz ve kurban olmayıp bütün namaz, kurban ibadetlerinin yalnızca Allah'a, bütün nimetlerin sahibine özgü kılınması, yalnızca Rabbe ibadet edilmesidir. Kurban kes diye çevirdiğimiz cümleye namaz kılarken göğsün kıbleye dönük olsun, tekbirlerde ellerini göğüs hizasına kadar kaldır manaları da verilmiştir. Araplar erkek çocuğu olmayan kimseyi sonu yok, soyu kesik gibi sıfatlarla niteler ve bu tür lakaplarla anarlardı. Tefsirlerde anlatıldığına göre, Hz. Peygamber'in erkek çocukları ölünce müşrikler onu da Epter lakabıyla anmaya başlamışlar ve ''Bırakın onu, o sonu gelmeyecek, soyu kesik bir adamdır.'' diyerek hakaret etmek istemişlerdir. İşte üçüncü ayet onların bu davranışlarını kınamakta, her ne kadar erkek çocukları bulunsa da, asıl soyu kesileceklerin kendileri olduğunu haber vermektedir. Çünkü onlar kıyamete kadar lanetle anılırken, Hazreti Peygamber rahmetle anılmakta, ismi dünyanın her tarafında günde beş vakit ezanda Allah'ın adıyla birlikte okunmaktadır. Mekke putperestleri, olayların sadece dış yüzüne baktıkları için Hz. Peygamberi arkasız ve güçsüz, kendilerini kalabalık ve güçlü görür ve buna dayanarak resul Ekrem'in davasının sonuçsuz kalacağından emin olduklarını söylerlerdi. Ama Razi'nin ifadesiyle, Allah durumu onların aleyhine çevirdi, asıl güçlü olanın Allah'ın destekledikleri ve güçsüz olanların da Allah'ın zillete uğrattıkları olduğunu bildirdi. Böylece kesret ve kevser, geniş topluluk ve bol nimet, Hz. Muhammed'in olurken ona düşman olanların payına da epterlik, alçalış ve zillet düştü. Bu ifadeler dolaylı olarak, Hz. Peygamber'in yolunu izleyen, inanç ve kararlılığını devam ettiren müminler içinde bir müjdedir. Kıymetli dinleyenler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in sonsuz aydınlığında hazırladığımız programımıza, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.